İpek Şal Yazan Mehmet Seyda Mikrofona koyan Selahattin Küçük Efekt Korkmaz Şakar Oynaya Sanatçılar Başkomiser İbrahim Devdeniz Hizmetçi Sunapek Uysal Savcı Kayhan Yıldızoğlu, Serpil Akınlı Ali Muhsin Cüneyt Türel, Afitap Nedret Güvenç, Mahmut Kemal Kani Kıpçak. Demek cesedi ilk gören sensin. Evet efendim. Ne durumdaydın? Ayakta ceviz ağacına yaslanmıştı. Malim kalkmış hava almak için bahçeye çıkmış sanıp Uzaktan küçük hanım Küçük hanım kahvaltınız hazır diye seslendim Sonra cevap vermiyordu Yanına gittim yüzüne baktım Gözleri iri iri açılmış Uzakta bir noktaya bakıyordum Korkarak küçük hanım diye tekrar seslendim Öldürülmüş olduğunu demek hemen anlayamadın Anlayamadım efendim Peki ne zaman nasıl anladın e, Gene ses vermeyince elini tutacak oldum Birden yana doğru kayıp yere düşünce Çığlıklar atarak sokağa fırladın Mahalleliği ayağa kaldırdın Evet efendim artık ne yaptığımı pek bilmiyordum Anlaşılıyor Onu sever miydin Çok çok severdim Elimde büyüdü sayılır Bir kerecik ağzından kırıcı bir söz duymadım Ne kadar zamandan beri bu köşkte çalışıyorsun Küçük yaştan beri Zandımca var bir otuz yıl Rahmetli beyefendiyle hanımefendi İzmit'te bulundukları sırada Beni teyzemden istemiş almışlardı eh, o zamandan beri yanlarındayımdır Buraya sık sık kimler gelir gider Küçük hanımın arkadaşları Arkadaşları arasında erkek olan da var mı? Var tabi, küçük hanım modernindir hmm. En çok ne zaman gelirlerdi? Nasıl? Yani Sabahleyin <gülüyor> mi, öğleyin mi, akşamüstü mü, gece mi? Valla ne diyeyim efendim, istedikleri, çağrıldıkları zaman gelirler İçeride antrede telefon var Kiminde küçük hanım çağırır, gelin denize girelim, oyun oynayalım diye Kiminde de o çağırmadan kendileri gelirler Sayıca kaç kişidirler, söyleyebilir misin? Hiç belli olmaz, ben diyeyim beş, siz diyeyim on On kişinin olduğu da olur demektir Olur olur Bahçedeki taşlıkta dans ederler eğlenirler Onlar eğlenir bizim küçük hanım bir köşede oturur bakar <gülüyor> Hiç onlara benzemezdi Ağırdı ağır. Ara sıra gözüm ilişirdi de yüreğim cüz ederdi Heh, Ben de onu soracaktım Onları çağırıyor ama aralarına karışmıyor Neden? Bilmem ki bir şey tutuyordu zar onu Ama bilmiyorum nedir Fransa'ya gitmişti böyle dertli geldi Evet gitmiş altı ay önce dönmüş bu köşkte yalnız ikiniz mi oturuyorsunuz? İkimiz Başka? Bir de bahçıvan var ama küçük hanım onu bir aylığına izinli göndermişti Zaten köşkte oturmaz Talat Şu ilerideki barakada yatar kalkar ee, <gülüyor> Sence Afetap hanımın düşmanı kim olabilir? Ona bu kötülüğü kim yapabilir? Bilmem Melek gibiydi yavrucak Hiç meleğin düşmanı olur mu? Olur, adana şeytan derler Bak aklıma gelmedi Doğru diyorsun komiser beyim Öyle ya Şimdi buna göre düşün bakalım. Bişmanı kimler olabilir? Vallahi ne bileyim. Nice düşünsem bulamıyorum. O gelenler arkadaşları da kaç kereler duydum. Benim meleğime zavallıya kuğu boyunlu kız der dururlardı. E de onu. Kuğu boyunlu kız. Hı. Hı. Kuğu Omuzlarına aldığı ipek ile öldürülmüş. İpek şal? Aa, evet evet. Ağaca yaslanmış durduğunda ipek şal omuzlarındaydı. Boynundaki beriyi ondan göremedim Evet. Hah, savcı Bey de geliyor. Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk Durum nasıl ilerleme var mı? Ee, sabahtan beri çalışıyoruz Cesedi içeri kaldırdım. Doktor raporu yazdı verdi Fakat en küçük bir ilerleme yok Bunca yıldır bu gibi işlerle uğraşırım Böylesine rastlamadım Hiç ayak izine falan rastlamadınız mı? Şal üzerinde herhangi bir leke, iz falan Şaşılacak şey Ölü sanki ağacın dibine kendi yürüyüp gelmiş Şu şey düşünüyorum Buyurun efendim ee, Kalsın kalsın şimdilik Adamların bahçede aramadık yer bırakmadılar Kendim de aradım yok yok ee, Bu kadın? Hizmetçileri otuz yıldır yanlarındayım ha, Neler anlatıyor? Hemen hemen hiçbir şey ee, Kadıncağızım bak bana Buyurun beyefendi Senin hanımın sabahları bahçeye iner miydi? İnerdi böyle yaz aylarında çok iner Kahvaltıdan önce dolaşırdı biraz hava alırdı hmm. Aç şu mu? Evet komiser akıllık edip biz gelene kadar cesedin yanına Kimse yaklaştırmamış benim de gelir gelmez ilk işim Cesede kimsenin sokulup sokulmadığını sormak oldu Hayır dediler Büyüteçle inceledim Dedikleri doğru Ama arz ettiğim gibi Öldürülenle hizmetçiden başka kimsenin ayak izini göremedim Sen biraz uzaklaş ötede bekle Ben mi beyefendi Hı -hı, sen. Baş üstüne o Kadına sonuna kadar güvenebilmez O öldürmüş olamaz mı Sonra numara yapıp e, Durumunu görüyorsunuz beyim Pek Hı -hı. Perişan. Ya numaraysa Sanmam o kadar anlaşılır artık Peki bu ne? Hiç ee, bahçedeki heykellerden biri Bahçede sağda solda buna benzer bir sürü heykel dikili Bunun başı kopuk ve kafası yerde Sahi Dikkatinizi çekmedi mi? Hayır efendim okum. Verin bana şu kopuk başı Ara yerde mantıksal bir ilinti kurmaya çalışalım Bakın komiserim e, Kafa yeni kopmuş Ne çıkar efendim? Düşüneceğiz Evet ama Öldürülen kız aydın bir kız Öyle değil mi? Evet Paris'te filan okumuş ha, Aydınlar çevresinde işlenmiş bir cinayetin failini arıyoruz e, Hizmetçiden kuşkulanmıştınız ee, Onu bir yana bırakalım şimdilik Kurulacak var varsayımlardan herhangi biriydi o Şöyle yoklayıp bıraktık Tamam Bu heykel kafası Birden bana çok önemli göründü ee, Şunu bir zahmet eski yerine Koptuğu kaydı üzerine oturtur musunuz? Hay hay efendim Eee Şimdi gelin de benim yanından bakın ona. Evet. Heykelin kime ait olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Daha önce bahçede buna benzer başka heykeller olduğunu söylemiştiniz. Evet efendim söyledim. Peki onlar kimin heykelleri? Bilmiyorum efendim. Ya. Bakın birkaçı buradan görülüyor. Tamam. Azizim bahçeyi süsleyen bu heykeller... ...mitolojideki tanrılarla tanrıçaların heykelleri. Bakın şu en irisi... E, elinde şimşekler tutan var ya, o tanrılar tanrısı Zeus'un. Onun yanındaki şu güneş tanrısı Apollo'nun. Daha soldaki ise dişilik tanrıçası Venüs'ün. Aşkı tutkuyu temsil ediyor. Önümüzdeki kafası kopuk heykele gelince... Hangisinin dersiniz? Çok ilginç, çok. E, akıl tanrıçası Minerva'nın azizim. Minerva e, Mitolojiye göre bir gün kafasında bir takım sancılar duyan Zeus'un başından çıkmış Aynı zamanda savaş tanrıçasıdır e, Zeus'un yarılan başından doğmuş ve hemen cenk havaları çalmaya başlamıştı Özür dilerim efendim ancak şimdi anlıyorum Evet akıl tanrıçasının kopuk başı yerde hemen onun yanında Hı. Akıllı bir genç kız ölüsü gene yerde Hı. Yan yana yatıyor Garip bir rastlantı. Tamam ve heykelin boynunu kıran kimse genç kıza da aynı yerden saldırmış Onun da boynunu sıkmış Bravo düşündüğüm noktaya geldiniz <gülüyor> Geldimse açıp konuşayım efendim ee, Çünkü bu sefer iş iyice çatallaştı Bütün Arap saçına döndü Neden o? Kızla heykelin aynı yerden saldırıya uğrayışı ee, Bizim için bir ipucu olamaz mı? Belki olur belki olamaz Katil her şeyden önce akla zekaya saldıran birisi ...onu yok etmek istemiş. Deli mi bu? Görünüşte deli değilse bile bir an çıldırmış herhalde. Mahalle halka öldürülen kızın çok zeki... ...çok bilgili olduğunu söylüyor. Bu zeka katili rahatsız etmiş olabilir. Evet mümkün efendim. E, yalnız bir de şu var. Katil bu ayrıntılar üzerinde durmamızı... oyununa düşmemizi istemişse... ...boşuna tartışmalarla biz buna şimdiden düşüyoruz demektir. Yo yo ben başka türlü düşünüyorum bu konuda. E, diyelim katil... ...bizi oyuna getirmek... Kıvır zıvır üzerinde durmamızı sağlayıp Yanıltmak istedi Bu da onun sıradan bir insan olmadığını Kurnaz'ın cin fikirlinin biri olduğunu göstermez mi? E, katilin cin fikirli olduğunu Anlamak için heykele bakmak gerekmez ki efendim Ortalıkta bir delil Bir iz bırakmadan savuşmuş olması yeter e, Bacı biraz gelir misin? Buyurun efendim Bu heykelin boyunu kırık Ne zaman kırıldığını söyler misin bize? Ah, kırmışlar mı? Ne zaman kırmışlar Dün kırık mırık değildi Ahman kafa, ahman kafa. Ne diyor bu kadın? Ne diyorsun kadın doğru konuş Unuttum unuttum ahman kafa. Söyle unuttuğun ne? Ah, unuttum Meğer meleğimin yavrucağımın içine doğmuş ya Demişti de, ki Ne demişti çabuk söyle Demişti ki bana bir hal olursa kalfacığım demişti Sen durun Durun getireyim Peşinden gitsek iyi olacak evet, Gidelim Gidelim <gülüyor> Alın. Alın Nedir o verdi Bir band efendim de Aa. Demişti ki bana bir hal olursa sen bunu polise ver Dün gece yatmadan önce beni çağırdı Kalfacığım dedi Anladık Bandı hemen dinleyelim ee, Kızcağız gerçekten zekiymiş ee, Band olduğuna göre teyp de vardır O nerede başı Yukarı buyurun yukarıda efendim Meleğimin çalışma odasında <gülüyor> Buyurun Buyurun <gülüyor> Ölüden bir mesaj. Kızın her şeyi önceden kestirmesi, hazırlıklı olması çok garip. Garipliği şurada ki öldürüleceğini biliyor ama ona engel olamıyor. E, müsaadenizle çalıştıralım beyefendi. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ondan koyun görünüşü ne güzel Yalnız güzel değil harika Ya şu ağaçlar set set denize doğru inen bahçe. Enfes ah, İnsan burada kolunu kanadını hiç oynatmadan Saatlerce oturabilir Afitap ah, da öyle yapıyor zaten oturuyor Uçak Yolcu uçak İçinde kimler vardır kim bilir Söyleyeyim mi Söyle bakalım. Yolcular Öf bıktım senin bu türlü konuşmalarından <gülüyor> Ama kabul et ki içinde kimler olduğunu bilmiş durumdayım Hep sıcak mı onun yerine biz konuşuyoruz ya işte Hem çok önemli bir şey anlatacağım diye çağırdı hem susuyor Adetidir onun bilirsin ilişme kıza İlişme ilişme Afitap dedin mi hemen arkasından ekleyeceksin ilişme kıza Gördüm ama senin kadar havan dövcün hık diyicisi insan görmedi <gülüyor> Afitap duyuyor musun? Serpil ikimizden de şikayetçi <gülüyor> Neden? Hem bizi bir şey anlatacağım diye çağırdı hem susuyor Sen de ondan yanasın hık diyicisin diyor Düşünüyordum Melankoliklerin bakışlarındaki hüzünle Manyakların gözlerindeki sınırsız öfke nedendir Gördün mü bak Gördüm aman gene başladı Hoşlanmıyorum ben bu zorlama derinliklerden Yok yok siz zorlama değildir Düşünüyordum Hayat önceden düzenlenmiş planlara neden hiç gelemez Neden bir yerde patlak verip En iyi niyetlerimizi alt üst eder Söyleyeyim mi Söyle Hayatla plan iki ayrı benzemez şeyler de ondan Al cevabı otur aşağı <gülüyor> Ve düşünüyordum Serpil gibi sabırsız bir kızla Senin gibi aklı sıra espriler savurduğunu sanan bir gevezeye Geçmiş bir olayı anlatmaktan ne kazanırım O hiç belli olmaz Bir şey kazanmam tam tersine Başım derde girer Bir dakika başın neden derde girermiş Bilmiyorum Hikayeyi dinlerseniz ancak o zaman anlarsınız Meramın bizi meraktan çatlatmak Hayır tam tersine Çok merak kurcalayan bu hikayeyi Yalnız sizin sizin yani hiç merak etmemeniz bence daha iyi O sonuna kadar bende gizli kalmalı Açıklanmamalıydı Ne yazık ki anlatmak zorundayım Ama bize karşı kurnazca bir taktik bu Afitap Beğenmedim Sevmedim ben bunu Farkındaysan arkadaşlığa dostluğa sığmaz Kötü bir taktik kullanıyorsun Hayır hayır Sözü uzatacağını anlat sen de kurtul biz de kurtulalım Bundan iki yıl önce neredeydin biliyorsunuz Paris'teydin Dış işlerinde çalışan baban henüz ölmemişti. Onun yanına okumaya gitmiştim. Biliyoruz. Pardon Muhsin küçük bir yanlışım var. Ben Paris'e babam öldükten sonra gittim. Öyle olsun. Anlayanlar iyi para ettiğini söylediler. E, niyetin babamın pul koleksiyonunu elden çıkarıp Sorbonne'da felsefe okumaktı. Küçük ucuz üniversiteye yakın bana göre bir daire arıyordum. Bunda da yanlışım var mı? Yurda dönünce Niyet'in liselerin birinde öğretmen olmaktı. Hayır yok. Uzun boylu, kuracak... Yaşı kestirilmez bir adamdı o Türk değildi Kimden söz ediyorsun kuzum ha? Hikayenin kahramanından Birden bire girdin de anlayamadım Bir apartman holünde karşılaşmıştık O inmekteydi Ben de sonuncu kata çıkıyordum Sahanlığın kenarına çekilip geçmemi bekledi Sahanlık aksi gibi hem epik karanlık hem de çok dardı Geçerken ona çarpmak zorundaydım Pardon dedim Pardon Matmazel dedi Bir tek pardon sözüyle aşk başlar mı Başlamıştı bile İkinci sözü şuydu Tutulmuş matmazel Peki ama orada kiralık daire bakıcımı nereden nasıl bilebilirdi Şaşırdım Şaşkınlığımdan yararlanıp Şapkasını eline alarak tanıttı kendini Bir zaman dilim tutuldu adeta konuşamadım Alıkalıp gülümsemiş baka kalmıştım Fena halde kızarmış olacağım Öte yandan beni kaba saba konuşmasını bilmez Görgüsüz bir kız sanıcını düşünerek ödüm kopuyordu Öğrenciliğimi İstanbul'dan geldiğimi de bilince Dondum kaldım müsbütün Hoppala e suratımda yazmıyordu ki bütün bunlar Oysa yüzüme baktıkça her şeyi bir bir okuyordu Daire bulmakta da bana yardım edecekti Ne yalan söyleyeyim yüzüne karşı teşekkür ederim Ben kendim araştırır bulurum diyemedim Anlıyorum Bakıcım yer değil ki tutulmuş O halde gidip başka bir yer arayacaktık Öyle yaptık Bulvara birlikte çıktık Keskin güneş ışığında onu bir hayli yaşlı ve çirkin buldum Hoppala Gözlerinin çevresi kırış kırıştı Dudaklarına yakın iki çizgi, iki bıçak yarası gibi duruyordu Dünyanın olanca kahrını, çilesini sanki o çekmişti Fakat sonra ne oldu biliyor musunuz? Züne tekrar baktığım zaman mucize denilecek şekilde değişmiş, kaybolmuştu o çizgiler Hafifçe kamburu düzelmiş, gençleşivermişti sanki Gözleri bütün kadınların akıllarını başlarından çekip alacak kadar parlak ve eriydi <gülüyor> Saçma değil mi bu? Dur dinle, her şey saçma Gülüşü bir çocuk gülüşüydü ve o gülüş kaybolmadan koluma girerken her şey bütün saçma oldu Tuhaftır teklifsizliği yılışkanlık gibi değil de kimsede rastlanılmamış bir içtenlik gibi geliyordu bana Rahattı konforluydu üstelik pek de ucuzdu bulduğu daire Ben de teşekkür üstüne teşekkür karşılığında bir şey söylesin konuşsun diye bekliyordum Göründüğü kadar açık gözse O gece bir yerlere gidip yemek yememizi isteyebilirdi Olağan şeylerdendi Ve ben bunu yadırgamazdım ama ne gezer Saygılı bir iyilişte tuttuğu elimi öpüp Hızla uzaklaştı Geceyi işte kibar adam Kibarlık diye buna derler düşüncesiyle geçirdim Babam derdi ki Konuşmalarını aldırmayın Dünyanın en nazik erkekleri Almanya'da En kaba erkekleri Fransa'da yaşar Acaba öyle mi? Ne bileyim Davranışları, ince uzun ve kederli yüzü O yüzün saniyeden saniyeye değişmesi Derin bakışları ve anlaşılmaz yaşlılığı ile gençliği Bir türlü gözlerimin önünden gitmiyordu Bu serüvenin yaşadığını söylemiştin değil mi? Evet Evet Ben birisini anlatırım sen bir başkasını tasarlarsın olur biter Olur biter Neyse onu diyeceğim Ertesi sabah tam karşındaki daireden çıktığını görünce doğrusu buna pek şaşmadım Alt bilincim sanki bu karşılaşmayı beklemekteydi. Ona hazırdı. Çoktan hazırlıklıydı hem de. Gülerek selamlaştık. Onunla aynı katta karşılıklı dairelerde oturmamız gerekiyordu sanki. Kapıdaki küçük limuzini ile beni fakülteye kadar götürdü, kapısında bıraktı. Kibarlık. Şey. Evet. 15 gün hiç ara vermeden fakülteye onun arabasıyla gittim. Dönüşte tramvaya biniyordum. Onun işleri çoktu. Gelip alamıyordu o saatlerde Neler konuşuyordunuz Kültürümle ilgileniyor İşleri üzerinde hemen hemen hiçbir şey söylemiyordu Ama sıkıntı çekmeden geçindiği belliydi Sonra Bir gece dairemin kapısına kısa kısa vuruldu Zil her nedense çalınmamıştı Heyecandan dizlerimin Bahar çözüldü bayağı Kapıya kadar güç gidebildim Ona baka baka artık ben de yanılmaz olmuştum Bir his kapıya gelenin o olduğunu fısıldıyor Ve bu doğru çıkıyordu Uykusu kaçmış okunacak bir kitap istemişti benden Küçük kitaplığımdan kitabı kendi eliyle seçti... ...ve alınca da hemen gitti. Ben sahiplayacaksınız bir ahmak gibi neler kurmuştum. Anlıyorum. Bu hikayedeki Afitav'ı hiç anlayamıyorum. Anlayamayacak bir şey yok. Ne yapıp edip adamı baştan çıkarmayı koymuştum aklıma. Sen ha? ha? Ben <gülüyor> kokular süründüm, kışkırtıcı kokular. Babamın pul koleksiyonunun elimden çıkışı... ...gardrobomun açık saçık tuvaletlerle... ...kıvır zıvırlarla dolmasına yaradı... ...ve Andre kapıya geldiği zaman... ...ona yarı çıplak yakalandım. <gülüyor> En sonunda arkadaşlığı son derece dürüst olan bu adamı ayartabildim Sen Bileğimden yavaşça çekerek bulvara bakan pencerelerden birine götürdü beni Aşağıda otomobiller, tramvaylar, otobüsler ve bir insan seli akıyordu Beni ilk defa ordu öptü Ne? Aşağıda bir seldir akıyor ve benim başım dönüyordu Sonra gitti bir armağan bir hatıra olarak benzeri güç bulunur bir ipekten şalla döndü geldi Onu yarı çıplak omuzlarıma kendi eliyle attı ...ve karşımda manyetize edilmişçesine... ...dakikalarca bana baktı durdu. Şalın bana çok iyi gittiğini elbette seziyordum. Beyaz ipek bir şey omuzlarımda. Ha. Yüzünü o vakte kadar görmediğim bir donukluğun... ...yabancılığın çöküşü ise... ...tüylerimi ürpertmişti. Korkarak büzüldüm. Ne olur bana öyle bakma diye yalvardım. Biraz zor toparlandı. Tekrar o masum, çocuksu gülüşüyle güldü. Yaklaştı. Kulağıma eğildi ve ateşli bir sesle... Sıcak iklimlerin şehvetli baygınlıklar vadeden güzelliklerini övmeye koyuldu Hemin ve Yengli Manjaros'unu kendi gözlerimle yakından görmek istemez miydim? Gevşek huylu Afrika aslanını O zürafaları O balta girmemiş ormanları Nil'de yaşayan su aygırlarını Korkunç timsahları Buyurun cenaze namazını e Böyle bir teklif beklemiyordum ondan iyi ama okulum var Afrika'da dolaşmaya değil sorbonda okumaya geldim diye sızlandım Merak etmemeliymişim Kendisiyle birlikte yapılacak gezide görüp öğreneceklerimi... ...bana yeryüzündeki hiçbir fakülte öğretemezmiş. Su gibi paralar harcayıp bir sürü şey satın aldı. Tık tık tık raflara bir bakmakla seçiveriyordu. Yol hazırlığımız bu yüzden çok kısa sürdü. Ha şunu da söyleyeyim... ...vitrinde bir şey görüp beğendiğim vakit... ...o şey hemen benim oluyordu. İstemiyordum, direniyordum, zorla alıyordum. <gülüyor> Adamcağız küçükken çok sıkıntı çekmiş olacak. Yok hayır hayır. Gözlerini büyük bir şatoda uşaklar, hizmetçiler, seyisler arasında açmış... Babası sonradan kumara dadanıp büyük paralar kaybetmese... ...malının mülkünün bir kısmını satmak zorunda kalmasa... ...hiç çalışmadan rahat rahat yaşayabileceğini söyledi bir gün. İzin verirseniz şöyle düşünelim. Fakir düşmüş eski bir miras yedi. Çalışmadan yaşamak özlemini duyuyor. Ayrıca da iradesiz. O neden? İradeli insan bir bakıma parasına puluna söz geçiren insandır. Yani onu ancak gerektiği yerde ve zamanında kullanır. Benim anlayışım böyle. İradesiz adamın elindeki para ise. Asıl amacından uzak kaprisler uğruna rastgele harcanır durur Evet ama ben onun artık tek amacıydım Her şey benim içindi Davranışları çok garip Senin aşkını adeta satın almak istiyor Oysa bunu gereksiz saymalıydı Anlattığına göre onu baştan çıkaran sensin çünkü Yaklaşıcı adımlar senden gelmiş Niçin? Çok üstün yaratılışlı bir insanla karşılaştığımı anlamak istemiyorsunuz Şal armağan ettiği günün dışında beni elde edecek hiçbir yola sapmadı, Hiçbir zaman ileri gitmedi Yani Sen onun şeyi olmadın mı Dur şimdi kesme Hiçbir zaman olmadım Saanlıkta tanışan iki kişi Sonradan karşılıklı dairelerde oturan iki yakın komşu Flört eden iki arkadaş Daha sonra gezi arkadaşı oluyorlar Ve aralarında hiçbir şey yok Muhsin ha. Meraka boğulduk iki gözüm Kusura bakma altından kalkamıyoruz bana sen bunları anlatırken asıl dilinin altındaki baklayı saklıyorsun gibi geliyor Kim bu akıl hocası çocuk? Elbet öğreneceğiz, sesi açın da dinleyelim Şu şalı elle de bak, hiç bu kadar yumuşak kumaş görmemiştim, varla yok arası Çin ipeği, çok sağlamdır, çek çek yırtılmaz Ne çekmesi yahu, insan bunu ellemeye kıyamıyor İzin verirseniz Mersilya'dan vapura bindiğimiz akşama geleyim Peşinize biri takılmıştı Onu tanımıyor fakat neyine baksam yakınımda görüyordum Sanki bir şey anlatmak söylemek istiyor Andre hep benimle birlikte olduğu için buna fırsat bulamıyordu Sinirleniyordum bu soluluktan Ben kendisine bakarsam bir şey yok Andre bakacak oldum hemen sırtını dönüp usulca sıvışmaktaydı Ama bir süre ortalıktan silindi Bize hiç görünmedi İki üç gün sonraydı Kameradan çıkarken onu bambaşka bir kılıkta gördüm Sadece bakışlarından tanıdım onu ...bana susmam gerekiyormuş gibi bakmıştı. Andrea'ya söylemedin mi bunu? Hayır söylemedim. Neden? Bilmem, bilmiyorum. Kim olduğunu senden ne istediğini öğrenebildin mi bari? Evet, alıp götürdüğü kadınları geri getirmeyen... ...sevgilimden prelenmeye başlayan... ...Fransız Emniyet Teşkilatı'nın bir dedektifi olduğunu... ...neden sonra öğrenebildim. Sevgilim, seni Afrikalara gezmelere götüren Sana bu şalı armağan eden O eli açık o kibar adam demek ki Cezayir'den başlayarak Birbirimizin mutluluk dolu bakışlarında Her şeyi unuta unuta Bütün Güney Akdeniz sahillerine dolaştık Günler düş görmüşe benzemekteydi Ve bu ta Kahire'ye kadar böyle sürdü İlk düş kırıklığı orada baş gösterdi Ne gibi Güle söyleşi akşam yemeğimizi yemiştik Yemekten sonra biraz dinlenip dışarı çıkacaktık ve o beni aşağıdaki salonda bekleyecekti Salonda bulacağımı umduğum sevgilime Kırmızı küçük bir ampulle şöyle böyle aydınlatılmış Banyonun bitişindeki geçitte Ufak bir bavulun başına çömelmiş durumda rastladım Ne yapıyordu? Anlatıyorum Yanından ayırmadığı o bavulun içindekileri hiçbir zaman merak etmemiştim Başına çevirip de beni görünce Çok kötü bir şey yaparken yakalanmışçasına irkildi Ne işim var burada defol başımdan diye bağırdı Bavulu hemen kapamıştı Gözlerindeki donuk, ölü, cam göz pırıltısı kolay kolay anlatılamaz. Beni görmüştü ama acaba tanıyabilmiş miydi? Gırtlağından korkunç korkunç boğuk kahkahalar fışkırıyordu. Koşa koşa soluk soluğa dar attım kendimi odama. Niye uğradığımı bilemiyordum. Yatağa kapanmış, ağlamayı bile unutmuş, kaskatı kesilmiştim. Arada bir boydan boya sarsılıyor, titriyordum. Bir cinnet krizi mi yoksa en kötüsü... ...beni sevmezken bana seven numarası mı yapmıştı? <gülüyor> Yani sonuca varamıyordun Kim olsa sersemler Bir şey düşünemezdi o sırada Oysa gerçek kapa çıktı önümdeydi Suçüstü yakalandığı için bana kızmış köpürmüştü Açıp baktığı o bavulda Birer birer boğarak öldürdüğü eski sevgililerinin Resimleri vardı çünkü <Gülüyor> Deme o Kızı ah. amma da korkuttun Arif, Ay Benim böyle şeylerden ödüm kopar <gülüyor> Alnı geriye doğru gerilmişti Bakmadığımı görmediğimi sanıyordum Oysa hepsini görmüştüm Titriye titreye kırmızı ışığa kartları uzatarak Dudaklarında şeytanca bir kısılma onları incelemekteydi Kimi sarışın kimi esner Kimisi de yüzüne bakılmayacak kadar güzeldi Çoğu benim yaşımdaydı Valizini alıp ver elini İstanbul demenin tam sırasıydı artık Yazık ki o kararı verecek güçten yoksundum. Aradan belki birkaç dakika belki birkaç saat geçti bilemiyorum Her zamanki gamlı kibar haliyle başucuma gelip durmuştu Ellerimi zorla alıp öptü özürler diliyordu Benden hep saklamış... ...kaybederim korkusuyla söylememiş... ...çok seyrek de olsa böyle krizler geçirirmiş meğer... ...artık hiçbir şey gizlemiyordu... ...o vakit herkesden ayrı tuhaf bir insan oluyormuş... ...şöyle anlattı... ...çocukken annemle babam bana... ...ben sanki gelmiş işlerini bozmuşum... ...keyiflerini kaçırmışım gibi davrandılar... ...doğmamı istememişlerdi... ...ve bunu bir gün bana açık açık sözü biri bırakıp biri alarak... ...yüzüme karşı söylemekten çekinmediler... İşte o zamanda Bunu kendilerinden dinlediğim da Yanıma bazı resimler alıp tavan arasına kaçmıştım Resimleri yan yana koymuş Bu benim annem Bu benim babam demiştim Sonra daha dikkatli inceleyince Bu yabancı kadınla adam kim diye sormuştum Hiçbir şey çözümleyemiyordum Ne yapmalı ne yapmalıydım bilmiyordum Diyordu İnsanın çıkmazları çocukluğunda başlar Acaba Öyledir. Ona beni öyle korkuttun ki Şimdi sana ne diyeceğimi bilemiyorum diye sızlandım Ama hasta adam ellerimi bırakmış, ayaklarımı öpüyor Onların üzerine sıcak gözyaşları döküyordu Başı yerlerdeydi, utanç içinde, ıstırap içindeydi El açıklığı gibi pişmanlık ve nedamet de onda sonsuzlaşıyordu Her duygunun, her durumun en ucunda kalmaya, öylece yaşamaya hükümlüydü adeta İçimdeki bir sezgi bana en iyisinin unutmak ya da unutmuş gibi davranmak olduğunu fısıldadı Öte yandan gördüğüm güzel düşlerin bozulmasını hiç istemiyordum Galiba kendi kendimize kurduğumuz şatoların bir fiskeyle yıkılmasına kolayca katlanamıyoruz Orada barışıldı Geçti gitti bu olay ve bir daha da aramızda kötü hiçbir söz olmadı Büyükçe kameralı bir motor kiralayıp Nil üzerinde geziye çıktık Fransız canın yarısını yutar gibi konuşan birisi bize kılavuzluk ediyordu. Oteldekiler de söylediler, her yeri karış karış bilirmiş. Akıntı nerede sığlık neresi bilirmiş. Senin o ünlü dedektif olmasın? Yo değildi, sanırım başkasıydı. Kahire'den ayrıldık ayrılamadı. Gene bir suskunluk kaplamıştı Andrey'i. Fırtına kopmadan önce hava ağır ve bulanıktır. Bol bol resimler çekiyor. Fotoğraf odası olarak ayırdığı bölmede uzun saatler kalıyor. Güzel manzaralarla ilgilenmiyordu. Yaşlı kılavuz gemicinin gece gündüz kambur sırtını görmek Beni bıktırıp usandırmaktaydı Esnemek, uyumak Bir de Andre'nin sürekli ricalarına dayanamayıp ipek şalı omuzlarıma atarak Ona değişik pozlar vermek iş midir? Değildir elbet Ben senin yerinde olsam patlardım O çekilen fotoğrafların hiçbirini görmedim Nesini görecektim ki Hiç aldırdığım yoktu Öldürücü sıcak damarlarındaki kanı bile yavaşlatıp Beni durmadan gevşetmekteydi Bir kesiklik bir her şeyi boşlama gelmişti üstüme Savcı Bey Acaba buraya kadar dinlediklerimiz arasında Sizce önemli olarak dikkati üzerine çeken Başka bir şey var mı efendim <gülüyor> Hayır neden sordunuz Acaba ben kızın anlattıklarına kapılarak Bir yerde atladım mı diye Konuşma sırasında delikanlının da Neydi adı Muhsin'in dediği gibi Kızcağız aslında sanırım baklıyı dilinin altında saklıyor Dinlediğimiz kadarıyla Bu hikayeyi ikisini anlatmaktan Gerçek amacının ne olduğunu henüz öğrenemedik Ben öğrenemedim yani ee, devam edeyim efendim? Evet, tabii. Cinnet, zihnin herhangi bir şeye, bir konuya, bir çeşit saplantısı... ...ve ondan kurtulamaması demekse... ...bizimki kendi cinayetlerine değişik, emsersiz dekorlar katmak tutkusundan kurtulamamıştı. Yani demem şu ki, saplantı olduğu gibi kalmakla birlikte... ...artistçe bir fantazi merakı onu ağır masraflara boyuyor. ...işleyeceği her cinayet için onu değişik bir dekor, bir atmosfer yaratmaya götürüyordu. Deli hiçbir zaman aptal ve alık demek değildir zaten. Öyle değil mi Serpil? Bilmem. Bu konuda az şey bilmekteyim. Deli ne, alık kim? Durmam bunların üzerinde. Ben de durmadığını bildiğim için sordum. Ünlü Landry onun, Andren'in yanında bir yaban ayısı gibi kalır desem yeridir. İşi uzatmaz, kısa keser o... Onunsa ruhsal kurgusu üzerinde şöyle konuşabilirim Tanrı yaratıcıysa Andre yok ediciydi İnsanı çeşitli koşullarda var kılmak ve yok etmek Bu çılgın kapris kendisine binlerce liraya patlıyordu Bana anlattığı şeylerde yavaş yavaş tutarsızlıklar belirmeye başladı Mantığın zinciri koptu Gezi arkadaşıysa haşmetli bir tabiat dekoru içinde uyuşup kendinden geçtiği zaman Sonsuz karanlıkların sınırına ...ona bu manzaraları sağlayıp sunan... ...bu hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen birisi tarafından... itili vereceğini düşünemezdi. Bir bakıma sanıyorum ki... ...görgüsüz bir ömrün taşıdığı hayat çığlığını... ...daha kurbanının gırtlağındayken da amacı. Ancak belirli bir konuda derinleşen... ...dahilerle dililere yaraşır. Ne yaptım ben? Onu sizin gözünüzde çok mu övdüm yoksa? Kantar'ın topu biraz kaçtı ama boşver canım. Yaptığı şey düpedüz alçaklıktı zaten. Kızların yolunu kesiyor... ...öyleyken böyle görünüp kandırıyordu onları... Önceden mimlediklerini şaşırttıktan sonra uzaklara çekiliyor Hiç değilse ağırdan alıyor Kurduğu tuzağa kendiliklerinden düşmesini bekliyordu Canavarca bir oyun Deliliğin sunturlusu Korkarım bu gidişle sabahı bulurum Öyleyse hikayeme geleyim Zaten sonuna geldim sayılır Çoğu bitti azı kaldı Dil üzerindeki bezdirici geziden Kahire'ye dönmüştük O kırbaç altında inlemiş esirlerin yarattıkları Yüzyıllar ve güneş altında uzanan ehramları gezmek için Motordan ayrıldık Andre bir yol gösterici almak istemedi Taşlara ikimiz tırmandık İpek şal gene boynumdaydı Bir yerde ansızın ayağım kaydı Düşecekken atılıp tuttu Andre. Şalın iki ucunu eline geçirir geçirmez sıkmak istemişti Hatta sıkmıştı ki ikimizin arasına dal gibi çerden çöpten kara kuru bir şeydir girdi Ne olduğunu anlamama pek vakit kalmamıştı Kıyasıya öldüresiye boğuşuyorlardı Ben ne olduğunu anlayamamıştım ama bir adamdı bu Beni kurtarayım derken az kalsın kendisi gürültüye gidiyordu Kudurmuş köpürmüş Andre'den öldürücü yumruklar tekmeler yedikçe yerden yere kapaklanmaktaydı Anlaşılıyor ki kibar adam soylu adam Andre zır delidir Bu zehir gibi acı gücü doğa insana ancak deli olduğu zaman bağışlar Sonra sıra bana gelecekti biliyordum Yumruklarımı ısırmakta sesim çıktığınca bağırmaktaydım Aşağıdaki nöbetçilerden hani biri duyar da gelir umuduyla Derken sesimin hiç çıkmadığını sadece bağırıyormuş duygusuna kapıldığımı anladım ama ne olduysa o sırada oldu Deminden deri kıyasıya dayak yenen adam O çırpıcık şey sanki hiç dayak yememiş gibi düzeldi Kalktı ayağa Seni canlı canlı ele geçirmek istiyordum olmayacak dedi Böyle dedi bir yumruk bir yumruk daha Andre gerledi ve sonra acı çığlıklar koyverip Taşlardan taşlara çarparak yuvarlandı uçtu Yumrukları savurduğu sırada takma sakalı kaymış olan kurtarıcıma Acı bir bakışla baktım Tek sözcük konuşmadan kollarına düşüp bayıldım çünkü ölümün soğuk nefesini kısacık bir süre olsa duymuştum Ensemi yalayıp geçmişti Merinmiş salakan varmış Daha sonra yapılan uzun araştırma ve soruşturmalarda Hastayı Ben artık ona ne sevgilim ne de canavar Sadece hasta diyeceğim Hastayı ele veren delillere kolayca rastlandı Andre hatıra defteri de tutmuştu İçinde işlediği cinayetler yerine Gününe hatta saatine varıncaya kadar Bir bir yazılıydı bu defterin eh, Hatıra defterinin ele geçmesi Mesiu Andre'nin kendi hayat defterinin Dürülmüş olduğu anlamına gelir Hayır hiç işte de değil. Ha. İşte değil Şimdi bu inanılmaz hikayenin En ilgi çeken yerine geliyorum Hasta çenesinin altına Korkunç bir yumruk yemiş Taşlardan tepe taklak yuvarlanıp gitmişti Bunu gözlerimle görmüştüm ben Ölüm yüzde bin ama ölüsü bulunamadı. Bazı ölüler çok arandığı halde bulunamaz. Sanki yer yarılıp onu içine almış ya da o kanatlanmış havalara uçmuş, gitmişti. Yok Allah yok. Kellesini uçuracak götün dünden hazır. Ama o yok. Ne ölüsü ne dirisi. Mahkeme gıyabında açılmıştı. En önde gelen tanık bendim. Benden başka bir sürü tanık. Kandırdığı genç kızlarla kadınların sevgilileri, kocaları, anaları, babaları bir yün karma karışık insan. Ortalıkta bulunmayan birisi için davacı olmuşlar Ağır tazminatlar istemek için sıraya girmişlerdi Davacıydılar Hayır hayır tanıktı, tanık mı dedim Hayır davacıydılar Evet davacıydılar Fransa birbirine giriyordu Gazetelerin bir bölüğü emniyet teşkilatına ateş püskürürken Bir bölümü de işi alaya almıştı Gölge adam mahkemede Kendini savunmak istemedi diye başlıklar atıyorlardı Kendisinden özel mektup aldık Önce var olup olmadığı anlaşılsın Sonra mahkeme edilsin deniyordu bütün bunlar sinir diye bir şey bırakmamıştı bende Moral diye hiçbir şey bırakmadı Hepsi laçka Oturumda sık sık fenalıklar geçirdim İşin hoş yanı Fransa yavaş yavaş onu benimsemeye ve korumaya başlıyordu Günün kahramanı Ölümün pençesinden kurtulmuş olan ben değildim Ölüsü ele geçmez olan o gölge adamdı Halkın espriden hoşlanan bir yanı olsa gerek Mısır polisinden gelen yazıda Ehram'ın taşlarında en küçük bir kan lekesine En küçük bir ize rastlanmadığı bildiriliyordu Düşündüler taşındılar ve sonunda ortalığı gürültüye yapı olmaktansa Olayı hasır etmeyi daha uygun buldular Dosya delil yetersizliği gerekçesiyle ortadan kaldırıldı Ben gördüm diyorum Dedektif ben de gördüm ve onunla boğuştum diyor Ben evet gördüm boğuştular ve o yuvarlandı diyorum Peki nerede diyorlar Anlatıyorum Orada yokmuş diyorlar Bu, O mektuplar o hatıra defteri ne oluyor Adam bulunsun getirilsin Hele yeniden incelenecek Belki hala çöllerdedir o Belki de o sırada Paris'e gelmiş kendi mahkemesini dinlemiştir Ya belki de burada bizi dinliyordur <gülüyor> Kulak kabartıyordur Bir söylentiye göre hasta Önemli bir para karşılığı Kahire'nin özel kliniklerinden birinde Aylarca yatmış Sonra da taburcu edilmiş. Olmaz öyle şey sus Bir başka söylentiye göre Hayır öyle değil de Yeşil renkli bir arabayla Mısır'dan kaçmışmış Gel gelelim bu adamın milliyeti başka Dili başka adı başkaymış Bülbül gibi Türkçe ve Arapça Su gibi İngilizce konuşurmuş Hoppala Ve kalabalığa vermiş. Bu kadar mı? Bu kadar Andre dediğim bu esrarengiz adam uzun boylu muydu? Evet Gözleri koyu kahverengiydi Dudak kenarlarında iki derin çizgi vardı öyle mi? Evet Yürürken hafifçe öne eğilir miydi bazen? Evet eğilirdi Koyu renk saçları geniş bir alnı var mıydı Vardı Tepesi biraz açık mıydı bu saçları Evet Peki fotoğrafla resimle ilgisi Önce çocukken aile resimlerini Bodrum'a kaçırıyor Orada da onlara bakıp bakıp düşünüyor Sonra da öldürdüğü sevgililerin fotoğraflarını çekmeye başlıyor Affedersin Resimleri Bodrum'a mı yoksa tavan arasına mı kaçırıyor Tavan arasına Bodrum'a demiştin de Ne çıkar Hiç Sahi neden durdun bunun üzerinde Hiç canım Galiba benim yanlış şeyler anlattığıma karar verdin hmm, Hayır hayır ee, Şey <gülüyor> Afitap Ben de öyle sanıyorum ki bu hikayende gerçek kişiler yerine Bir takım semboller kullandın Böylece Andre diye takma bir at kullandığın Hastalıklı bir ruh kazandırdığın adam Benim Kadıköy vapurunda sık sık gördüğüm bir adam oldu Sahi Duymadın mı? Ben adamı tarif ettikçe evet'i bastırdı Hay Allah öyle Hikayeme ister inanın ister inanmayın O sizin bileceğiniz iş Hikayeyi de amacımı da yorumlamakta serbestsiniz ben bununla birisine ihtar çekmiş olabilirim Ne anlaşılmaz şeyler söylediğinin farkındasın herhalde Farkındayım Bir hikaye anlattım Bir hikaye dinlediniz Hepsi o kadar Bu gece zor uyurum ben Ben de ee, Ne diyorsunuz komiser bey Kız muhtemel katili hakkında bizi aydınlatmış oldu mu Kesin konuşmuş olmayayım beyim. Ama epey ipucu elde ettik sayılır Ne gibi Kalabalık arkadaş grubunda bir ayıklama yapıp... ...en çok iki kişi üstünde duracağız. Muhsin ile Serpil'in? Evet efendim, bu birincisi. Konuşmalarını baştan sona dinledik. Eh, pek masumdular. Katiller cinayet işlemeden önce... ...herkes kadar masumdurlar efendim. İkincisi... ...takma ile ...Andre olarak tanıtılan hastayı bir kenara bırakıp... ...yani öyle birini yok sayıp... ...Serpil'in Kadıköy vapurunda... ...sık sık rastladığını söylediği adam üzerinde duracağız... Bizi o adama Serpil götürecek Bunlar az şey değil tabi Kuş kullanacakların kadrosu üçe inmiş oluyor Evet öyle sanıyorum efendim e Ama belli olmaz bu konu çok uğraştıracak bizi Durun durun Hayır ola Birden bir şey hatırladım Nedir o? Ceviz ağacı Evet e, ne olmuş ceviz ağacına bir Dikkatimizden kaçtı Neden öldürülen kızla hizmetçiden başkasının olay yerinde Ayak izi yok diye kafa yorarken Ağacın ikinci katın terasına ne kadar yakın olduğunu düşünemedim Birisi terastan ağacın uzanmış dallarına kolayca atlayabilir değil mi? Ve kız onun altına geldiği zaman usulca aşağıya sarkıp onu boğazlayabilir. Aşk olsun. Eğer bu varsayım doğru çıkarsa... Doğru çıkacağından <gülüyor> ne bileyim? <gülüyor> mesleğinizin en başarılı çalışmasını yapmış olacaksınız. Eh ondan ötesine... ...daha yüksek bir kadroya atanmanız işini... ...ikramiye ve aylık izin gibi şeyleri bana bırakın. <gülüyor> bu işin altından... ...hiç kalkamayacağız. Faili bulunmayan cinayetler dosyasına... ...bir yenisi eklenecek sanıyordum. <gülüyor> evet. O kızı ipek şalla boğduktan sonra... ...katil geldiği yerden geri dönebilir. Aşk olsun bravo. Hemen gidip inceleyelim şu ağaç. E, önce terasa bakalım bir. Efendim beni aratmışsınız. Adın Alembuxi mi? Evet. Arattık. Ama fakülte de sizi bulmak kolay olmadı. Beyefendi savcıdır Ya Niçin arandığımı öğrenebilir miyim? Hem beyefendi hem ben bazı sorular soracağız Öğrenirsin Üniversite tatil değil mi şimdi? Tatilse de saat 16'da orada olacağını söyleyen Profesörümle bir meseleyi görüşmek için Bak delikanlı sakın bizi uyutacağını sanma Öyle bir şey düşünmüyorum Hele hele sorulanlara ne kadar açık kaçamaksız cevap verirsen Hakkında o kadar hayırlı olur Evet başkomiserin dediği gibi hakkınızda o kadar hayırlı olur Peki sorun Dün geceyi nerede kiminle geçirdin? Evet İzmit'te Ne işin vardı İzmit'te Annemle ablam orada oturuyorlar görmeye gittim Bize oraya gittiğinizi ve geceyi orada geçirdiğinizi nasıl ispat edebilirsiniz Otobüs biletlerini yolda topluyorlar Fakat annemle ablamdan sorabilirsiniz hmm. İkisi de memurdurlar Herhalde beni kayırmak için konuşup konuşmadıkları anlaşılır ee, Bir dakika efendi. Hizmetçi kadın da dün kendisinin İzmitli olduğunu söylemişti Evet enteresan Afitab Tolgar'ı tanır mısın? Tanırım efendim hmm. Yanında çalışan hizmetçi kadını Tanımaz olur muyum? Hmm. Üstelik akrabamdır Enteresan. Peki sen burada nerede kalıyorsun? Köşkte mi? Hayır Gedikpaşa'da bir öğrenci pansiyonunda ee, Köşke ara sıra gelirim Teyzemi görmek için Annemden haber getirir anneme haber götürürüm Zaten Afitapı'da dört sene önce Liseyi bitirip buraya Üniversiteye gelince tanıdım Ve giderek arkadaş olduk Nasıl arkadaş? Basbayağı. Aileniz fakir midir? Annemle ablam küçük birer memur Teyzem yıllardır bir köşkte çalışıyor Zengindir diye mi? Ama Afitap Tolgar'ın ailesi oldukça zengin e, Ne yapalım? Hukuk fakültesi son sınıftaymışsınız Meslektaş sayılırız Fakülteyi bitirince ne olmayı düşünüyorsunuz? Avukat mı yargıç mı? Karar vermedim henüz Hele yedek subaylık bitsin ondan sonra duruma göre ee, Hak hukuk adamı olacaksınız doğru cevap verin Afitap size paraca yardımda bulundu mu? Bulundu hem epeyce Aa, Enteresan Söz gelimi ne kadar Defterimde yazıldır efendim Bakın, bakın. bakın ve söyleyeyim. Şey, Zorla verdiklerinin hepsini borç telakki ederim Buna göre e, Demek ki tam 7580 lira borçlanmışım Bu borcu ne zaman ödeyeceksiniz İstemem dünyada geri almam diyor ama ilk maaşımı alır almaz ödemeye ha. başlayacağım Kime Kendisine tabi Nasıl Eşit taksitlerle bir iki yılda bitiririm <gülüyor> Güzel Öyle borç kabul ederse ödersin Ne diyorsunuz Öldürüldüğünü bilmiyor musun Demeyin onu sen boğdun. Hayır. Boğup İzmir'de kaçtı. Hayır. İzmir'de kaç ile gittiğini söyle bakalım. Terminalden kalkan otobüs saat 18 otobüsüydü. Yalan. Hayır. Hani hak hukuk adama olacaktınız? Yazık ki yalancısınız delikanlı. Afitap'la sizin ikinizin de arkadaşınız olan Selpil Tarakçıoğlu... ...dün gece köşkten saat 20 sularında ayrıldığınızı... ...ve birlikte Dalyan'daki evlerine giderek... ...gecenin çok ileri saatlerine kadar... ...kendi odasında oturup baş başa konuştuğunuzu söyledi. Hayır, hayır, hayır. Ama söyleyemez işte İşte söyledi. İsterseniz çağırtalım yüzleşin. Nasıl yapar? Nasıl söyler bunu? Haydi itiraf et. Ahtap Tolgar'ı sen öldürdün. Hayır. Boşuna uğraştırmayayım bizi. Uğraştırmak istemem ama olamaz. Olamayan nedir? Serpil. Serpil katil olamaz. Elbette olamaz efendim. Elbette. Ben, ben... katilsiniz. Elbette olamaz. Şimdi hep birlikte köşe gideceğiz. Keşif yapılacak. E, Serpil de gelecek mi? Gelsin mi? Geriyi var mı? Ne dersiniz komiser bey? Gelsin efendim. Demek bütün konuşmaları gizlice teype almış Bunu bilmiyor Artık biliyorsunuz saklayacak bir şey kalmadı Afetap bunu yapmamalıydı Neden? Seni başka türlü nasıl kıstıracaktık biz Henüz kıstırılmış yakalanmış değilim Elimizdesin Yoksa kaç bin mi tasarlıyorsun Hayır. Sizi yüzleştirdik kızın söylediklerini aynen kabul ettiniz Evet ettim Saat 18 otobüsüyle İzmit'e gittim demiştiniz Yalanmış Yalandı evet. Öyleyse daha ne Ama katil ben değilim ben öldürmedim onu Bütün deliller aleyhindeyken uzatıyorsun yeter Şimdi bize kızı nasıl öldürdüğünü anlat bakalım O adamı Afit Andre, Serpil'in de Tayyar Bey dediği adamı buldunuz mu? Bulundu Birazdan ciple getirilecek buraya İzin verin, o getirildikten sonra konuşayım Niçin? Kendime göre özel nedenlerim var da Ben kalayım mı gideyim mi efendim e, Kalmanız şart Evet ama ev da, halkı da, merak da, içindedir da, da, Telefon da, da, da. ettiririz e, Daha tanık sıfatıyla ifadeniz resmen alınmadı Alınacak altını imzalayacaksınız e, Formalite meselesi Hemen imzalayabilirim Ben yüzüstü bırakıp gitmesen daha iyi edersin Serpil Ne münasebet Seninle artık dünyada arkadaşlık edemem Yüzünü görmek şöyle dursun sesini duymak bile sinirlerimi alt üst ediyor çok üzgünüm ama sanmıştım Ne tek. sanırsam san Hayatta hiç kimse beni bu kadar tiksindirmedi Heh, İşte geldiler Adamlarınız hiçbir şey söylemedi Böyle apar topar hem de polis arabasıyla Niye getirdiniz beni buraya Araba köşkün yoluna sapınca nereye niçin getirildiğinizi anlamışsınızdır İnanın ki henüz hiçbir şey anlayamadım Bitiniz benzeniz kül gibi Sakalınız da titriyor Sizi çok mu korkuttuk Hayır sadece misafir kaldığım aileye rezil ettiniz Yargıç kararı olmadan evlerden adam toplarılmaz sanırım <gülüyor> Memurlar kapıdan çağırdılar ve size karşı zor kullanmadılar herhalde Kullanmadılar ama nereye niçin alıp götürdüklerini de söylemediler Onu şimdi biz söyleyeceğiz Gerçek adınız nedir? Andre mi Tayyar mı hangisi? Mahmut Kemal Ah. Bana Tayyar demişti Temel kural kadın avcılarının Allah bir dediklerine inanılmayacak Kimdir bu bey o da polisten mi Sizden mi hayır bizden değil Ne sizdenim ne de polistenim Mahmut Kemal bey dostum sanığımızdır Afitabı boğmuş İkinci kural Serpilcim deniz görülmeden Paçalar Ayo. sıvanmayacak yo, yo, yo. Olmaz kendi aranızda tartışamazsınız Bu mizan sendenidir canım Afitab öldürüldü mü yoksa Yazık ki evet İnanmam buna ne zaman Dün gece sabaha karşı Nerede yatağında mı ee, Çalışma odasında mı yoksa bileceksiniz Allah Allah nereden bileyim Bahçede e, ceviz ağacının altında Garip şey O cevizin altını çok sevdiğini Bahçede en çok oradan hoşlandığını söylerdi Buna birkaç kere bize de söylemiştir hmm, Katilin yakın çevresinden biri olduğu Onun bir takım özelliklerini bildiği Gün gibi açık zaten e, Katil kimmiş bu bey mi Ben ya da başkası Ben siz ya da Serpil Ne demek Çirkin suçunu bana mı yüklemeye kalkışacaksın Daha öyle bir niyetim yok Onu kendi öldürdü şimdi beni de ateşe atmak istiyor Sinirlenme sinirlenme Demin bize de söylemiştir dedim Hiç sesini çıkarmadın Oysa şu cevizi ne kadar severim bilmezsiniz çocuklar Altında durup etrafı seyrettiğim zaman Bütün yorgunluklardan birdenbire sıyrılıyorum Dediği zaman sen de yanımızdaydın Şaşkınım Olayın baskısından kurtulamadım Senin kadar soğukkanlı ve hazır cevap olamıyorum Ne yapayım Aranızda tartışmayacaksınız Sayın savcı tartışmak zorundayız Pisi pisine okkanın altına gitmemek için başka çaremiz yok Şimdi yavaş yavaş anlamaya başlıyorum Olayın düğüm noktası Afitap'ın geçen akşam üstü bize anlattığı hikayedir Hmm enteresan Yalan söylüyor uyduruyor Afitap bize hikaye hikaye anlatmadı oh, Gerçekten çok enteresan Peki Serpil hanımın bize anlatılmadı dediği bu hikaye nedir? Nasıl oluyor da olayın düğüm noktası oluyor? Gerekirse dinlediğimiz hikayeyi tekrarlarım Bir ipek şal hikayesiydi Kısaca Paris'te rastladığı Andre adlı biri ona bir ipek şal armağan eder Sonra da o şalla onu boğmaya çalışır Kabataslak bu <gülüyor> Delikanlı gene bizi oyalama yoluna saptı Serpil hanım hikaye filan dinlemedik diyor Böyle bir şeyin aslı yok mu Serpil hanım? Yok efendim gerçekten yok En yani ise delikanlının yorumlarını dinleyelim bakalım Bence durum şimdi daha enteresan bir safhaya girdi Hikayeyi dinledik sen başka bir şey anlatmak istiyorsun Çıkar dilinin altındaki baklayı diye takıldık Dinledik diyorsanız kaç kişiydiniz kimler vardı Serpil ile ikimizden başka kimse yoktu uyduruyor. Durun bakalım Serpil hanım Dinleyelim belki yararlanırız Afitap çok zekiydi Terasta ya da daha önce bir hikaye tasarlamış Bu hikayede bazı şeyleri bize tamamıyla ters anlatmıştı Ben Serpil'in davranışlarını gördükçe Mahmut Kemal Bey'i de tanıdıktan sonra Bunun yeni yeni farkına varıyorum ...ve aşağı yukarı katilin kim olduğunu anlamış... ...cinayeti nasıl işlediğini bulmuş gibi. Yok canım. Bizce cinayet sizin tarafınızdan işlendiği, Terastan ceviz ağacına sıçrayıp geçmek... ...sonra altına gelen kızı ağaçtan sarkıp boğmak suretiyle. Cinayeti işledikten sonra geldiğiniz yoldan geri döndünüz. Bunun için ağacın altında hiçbir yabancı ayak izine rastlayamadık biz. Bu evde çalışan teyzeniz de ya sizi görmedi... Ya bize söylemek istemeyip sakladı Bu bir varsayım başkomiser bey Ama taşıdığı mantıksal tutarsızlıklar Dolayısıyla çürüyecek Çürütülecek bir varsayım İzin verirseniz Mahmut Kemal bey'e bazı sorularım olacak Peki sorabiliriz Ne işle uğraşırsınız Ne ile geçinirsiniz Öteberi alır satarım Arada aldığım komisyonlarla da ee, geçinirim Öteberi dediğiniz antika eşyamı yani Evet değerli pul, biblo, kitap, ev eşyası gibi şeyler hmm. Afitap da pul, biblo, kitap meraklısıydı Onunla bu vesileyle mi tanıştınız Evet Paris'te babasının belirtmiş olduğu Bir pul koleksiyonu vesilesiyle tanıştık Ondan koleksiyonu kaça satın aldınız 3000 liraya sonra kaça sattınız Bu sizi ilgilendirmez Mahmut Kemal bey bizleri de ilgilendirdi 8000 liraya Sonradan dostluğunuz ilerleyince Bunu Afit Aba söylediniz değil mi Saklayamazdım O da ilk ağızda üzerinde durmadı sanırım Çünkü size fena tutulmuştu Gözü para pul görmeyecek kadar fena tutulmuştu bir gecede ona bir ipek şal armağan ettiniz Şal Çin ipeklisindendi Hı? Evet Şal eşi az bulunur cinstendir Bu bir çeşit gönül almaydı Koleksiyon satışından elde ettiğim karı söyledim Gizlemedim Açık yürekli davrandımsa artık gönül alma söz konusu olur mu? Olur olur Maymun iştahlıydınız Kemal Bey Hele kızın aşırı ölçüde size bağlanması Üzerinize düşmesi karşısında Kaçacak iğne deliği aramaya başlamış Ondan daha çok bıkmıştınız Afitap sezinledi bu durumu Bıktığınızı anladı Size İstanbul'dan getirdiği parayla Geziye çıkmanızı teklif etti Zayıf bir dala tutunuyor Görülecek yeni ülkelerin Baş başa yolculuğun Bu çoktan sönmüş ateşi canlandıracağını umuyordu Çantasına varıncaya kadar Her şeyini teslim etmişti size Çekici teklifine yanaştınız Ama yoldaki hırçınlıklarına Kıskançlıklarına dayanamadınız Her seferinde özür dilemesi ise Çileden çıkarttı sizi Yalgınlığınıza mı geldi ne olduysa Parası sizdeydi Onu kendisine iade etmeyi bile düşünmeden Mısır'da Kahire'de kayıplara karıştınız Kızın elleri böğründe kalmıştı Yıkılmış bir halde İstanbul'a döndü Bitti mi tamam mı? Hemen hemen bitiyor Siz daha önce gelmiştiniz İstanbul'a Öteberi satışlarınız Yazık ki kadınlar ve kızlarla kurduğunuz ilişkiler kadar tıkırında gitmiyordu artık Uçan kuşa borçlanmıştınız Nereden çıkıyor bunlar? Afitav'ın çalışma masasının orta gözünde saklı hesap defterinden. Delikanlı, kızın böyle bir defter tuttuğunu siz nereden biliyorsunuz? Bugün bana para verecekti. Kusura bakma, adetimdir buraya yazarım dedi. Kime versem yazıyorum. Yaprakları çevirirken gözüm kaydı benimde. MK rumuzlu bir sayfada benimkinden çok daha kabarık rakamlar sıralanmıştı tarihleriyle. Acay! Delikanlı doğru söyledi Savcı Bey. Kızcağızın çekmecesini araştırırken böyledir defter bulundu ve her ihtimale karşı alıkondu. Hikaye ucundan ortasından fakat daima ters açıdan tamamlanıyor böylece. Andre'nin bir hatıra defteri tuttuğunu söyleyen Afitap... ...aslında hesap defteri tutuyordu. Andre onun anlattığına göre bir akıl hastasıydı. Bu defter işlediği suçları yerine, saatine göre içine almıştı. Sevdiği kimseye güvensizlik duyan Afitap... ...aslında ileriye sağlam bir belge bırakmıştı. Ve hikayesiyle bunu dile getirmek istemekteydi. Evet... Gerçekten kız bütün hikayeyi ters kurarak Bize bazı ipuçları vermiş Sözde Andre hesap kitap tanımaz birisiydi Mahmut Kemal Bey'in hayatını incelesek Bana kalırsa onun tam tersi Paraya tapan birisi olduğunu er geç göreceğiz Afitab'ın karşısına Burada yeniden çıktı Ve onu zaafından yararlanarak sızdırdı, sızdırdı Mahmut Kemal Bey köşke gece yarılarından sonra geliyor Ve sabaha karşı köşkten ayrılıyordu Buna nasıl hükmediyorsunuz? Ben de köşke gelir giderim Geceleri kalmam Bir kerecik bile Kemal Bey'e rastlamadım Sonucunda Afitap yolunan kaz yerine geçtiğini de anladı Çünkü para yağdırdı Adam tek durmuyor Başkalarıyla gezip tozuyordu Bunu gözleriyle mi gördü Birisinden mi duydu kestiremeyeceğim Nasıl oldu bilemiyorum Kemal Bey'in ile de ilişki kurduğunu öğrendi günün birinde Gururluydu Kız arkadaşına hiçbir şey söylemedi Ama adam para istemeye gelince Açtı ağzını yumdu gözünü Don Juan bir daha ayak basmamak üzere bu köşkten ayrılmak zorunda kaldı. Öte yandan Serpil'i seviyor... ...karakterine bakarak diyelim ki öbürleri gibi onu da sevdiğini sanıyordu. Bu yüzden kovulduğu halde geldi Afitap'tan para istedi. O vermeye yanaşmayınca sanırım bazı tehditlere şantaja başvurdu. Şimdi iyi kötü Afitap'ın boynuna dolanan şal hikayesi anlaşılabilir oluyor... Şal kılığında bir beladır onun boynuna dolanan Uydur uydur söyle Uyduruyorum uyduruyorum ama kabul et ki iyi ve yerli yerinde uyduruyorum Beni o hikayeyi dinledikten sonra aldın evine götürdün Sordun soruşturdun ağzımı ağrıyordun Bense pek bir şey bilmiyordum Şeytan bir kere dürtmüştü Ayrıca Afitap üstü kapalı şekilde Aynı adamı geçmişte sevdiğini anlatıp çileden çıkarmıştı seni <gülüyor> ...beni başından savar sağmaz... ...önce Mahmut Kemal Bey'in aylardır kirasını ödeyemediği... ...cadde bostandaki pansiyonuna koştun. Onu bulamayınca buraya seyirttin. Bahçe kapısı açık, köşkün kapısı aralıktı. İçeri süzüldün, girdin. Ne yapacağına dair hiçbir planın yoktu. Sadece öfkeliydin. Odaları taradın... ...ve onları Afitab'ın çalışma odasında kıstırdın. Tartışmaktaydılar. Ya da Afitab boğazlanıp öldürülmüştü. Sana sevdiğini ispat için... Hatta adamı sonuna kadar kendine bağlı tutmak için büyük bir fırsat çıkmıştı. Sağ solu kolaçan edip ölüyü aşağıya birlikte indirdiniz. Ve alt katın merdiven başından eve yakın olan ağaca doğru merdiven uzatıp ölüyü ağacın altına kadar birlikte taşıdınız. Sonra üzerinde bir ceset taşıdığınız merdiveni geri çekip bir yere sakladınız. Bahçede bir de boynu kırık minerva heykeli var. Biri ölüyü tutarken öbürü telaşla merdiveni çarpıp onu kırmış olamaz mı? Eh ne dersiniz komiser bey Delikanlının sözünü pek yaban atamayız değil mi <gülüyor> Evet İnanmayın inanmayın hiçbirine Uyduruyor hep kendini kurtarmak için yalanlar düzüyor Ama sizde düzdünüz Serpil hanım Afitap hikaye mikaye mi anlatmadı dediniz Oysa kızcağız bunu sizden gizli teype almış Ve onu dinledik Teype mi almış Allah versin. İkinizi de tepkif ettireceğim <gülüyor> Ben çalışma odasına girdiğim vakit Afitap çoktan ölmüştü onu bana kendini Tayyar diye tanıtan bu yalancı öldürmüştü Yemin ederim Artık bunları mahkemede anlatırsınız Hayır hayır ne olur dinleyin Ne olur inanın bana Fekşal Şalatlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Mehmet Seyda Mikrofona koyan Selahattin Küçük Efekt Korkmaz Şakar Oynayan sanatçılar Başkomiser İbrahim Delideniz Hizmetçi Sunape Ekuysal Savcı Kayhan Yıldızoğlu Serpil Hali Akıllı Ali Muhsin Cüneyt Türel, Afitap Nedret Güvenç, Mahmut Kemal Kani Kıpçak. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın sayın dinleyiciler.